Bu bir alma salı yazan zehra başar yöneten Metin Çoban Yapımcı Kıvanç Nalça Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Fatma Macide Tanır Nermin Serpil Tamur Ekrem Nuri Karadeniz Necati Bilgezov Menekşe Ayten Uncuoğlu Mehmet Kralı Tarık Şerbetçioğlu, Sinan Devrim Parscan, Semra Semah Tuğsel, Refik Aziz Sarvan, Faruk Eraslan Sağlam, Çocuklar Yaşar Özdemir, Canan Sanan, Özge Çatıkkaş, Ormancılar İbrahim Şirin, İbrahim Canlı, Uyandın mı Nermin? Aa. Günaydın. Aa, Fatma sen misin? benden başka kim olacak tabii ki benim. <gülüyor> ne zaman girdin eve hiç duymadım Dün akşam uyandırmak istemedim çok da güzel aa, uyuyordun. Aa, uyandırsaydın ya. Canım bir daha uyuyabilecek misin bakalım. Bizim yaşlarımızda uyku kaçtı mı, bir daha yakalanıyor. Olsun gene de uyandırsaydın haftalardır hastaneden dönmeni bekliyordum ben. E döndük işte biz de hadi kahvaltı hazır toparla kendine peki peki kalkıyorum hemen hemen kalkıyorum Ay, bizim kızdan mektup var mı yok yok yo, postacı hiç uğramadı Fatma eskiden arada sırada da olsa yazardı bir yeni yıl kartı yollasaydı bari Aa, yeni yıla daha iki gün var belki gelir nasılsın iyileştin mi İçinin sıkıntısı geçti mi canım nasıl geçsin Aklımda gizliyip duran o mesele varken nasıl geçsin? Aman. Merak bu. Yıllardır beynimin içini uyuyor böyle. Uh, unutmanın bir ilacı olsa da sana verseler. Unutmak isteyen kim? Kocamın ölüm sırrı ortaya çıkmadan diye unutmak. Ölmek bile istemiyorum anladın mı? Aman Fatma. Hastaneye giderken de aynıydın. Döndün gene aynı şeyleri söylüyorsun. Boşuna gidiyorsun sen. Aman neden başın olsunmuş? Kafam biraz sakinleşiyor. ...hem değişiklik de oluyor. gene bir sürü insan tanıdım. Eskilerden yok muydum? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Ya. Hiç çıkmadan orada yaşayanlar aa, var aa, biliyor aa. <gülüyor> Tabii şu çay bardaklarını da masaya koyduk mu... ...kahvaltı hazır. Tamam, <gülüyor> Şehirden nasıl geldin? Kolay oldu mu? Tren karında Ekrem'e rastladım. O da evine dönüyormuş... Kompartmanda bizden başkası yoktu. Konuşa konuşa geldik. Ne konuştunuz? ama sen de ne kadar meraklısın ha, ne konuştunuz. Konuştuk işte. Eski günleri, olup bitenleri. Ama hepsi geçip gitti işte canım. Hayır efendim hayır. Benim için geçip gitmedi biliyorsun. Of of bilmez miyim? Senin için de geçip gitseydi ya takıldı bir kere. Sayende bu evden İzki'yi kovamıyoruz bir türlü. Şu perdeyi çekeyim de biraz dışarıyı görsen. Ah hava açmış ne güzel bir haftadır hiç durmadan yağmur yağdı sen de yoktun nasıl sıkıldım nasıl korktum bilemezsin. Ama sen hep sıkılırsın zaten korkacak ne varmış. Belki bir şey yoktur ama akşamları mahalle öyle sessiz oluyor ki. Sessizlikten korkuyor insan. Semra seninle ilgilenmedi mi? Aa, i̇lgilendi, ilgilendi. Her gün yemek getirdi. Hı. Sağ olsun sobayı da yaktı. Bir e daha ne yapsın? Ama işi olduğunu söyleyip hemen gidiyordu. Canım yaşlı biriyle arkadaşlık etmeyi... ...kim istiyor ki o istesin? İnsanın evladı bile kaçıyor yaşlanınca. Baksana oğlum Mehmet şehirde oturuyor. Hastanedeyken ziyaretime bir kez geldi. Ya gelin? Bak o ara sıra geldi işte mi yani... Sana söylüyorum. Yalnızlığa alış diyorum. Ay, ay inşallah bir daha hastaneye gitmezsin Fatma. Aman gene başlama. Elinden gelse sokağa bile çıkartmayacaksın beni. Bir daha gidip gitmeyeceğim nereden bileyim? Canım her şeyi kafana takmazsan gitmezsin. Ya o kadar kolay mı efendim? Sen gidince çok yalnız kalıyorum. Evde birinin olması, ortalıkta dolaşması iyi oluyor. Canım hastaneye gitmeyi ben mi istiyorum? Ama gitmek için de elinden geleni yapıyorsun. Ben mi elimden geleni yapıyorum? Kim hasta olmak ister? Allah Allah. Düşüncelerim, sıkıntılarım, gülüştüştü falan biniyorlar. Aklım karışıyor. Aa, düşünme o kadar diyorum sana ama faydası yok. Ben senin gibi unutkan değilim Nermin Hanım. Aa, benim neyim varmış? Her şeyi hatırlıyorsun da ne oluyor? Hep geçmişiyle yaşar mı insan canım? Yıllardır istasyonda tren bekliyorsun. Ormanda gezinip duruyorsun. Ya ne yapıyorum istiyorsun be? Ne yapmamı istiyorsun? Unut diyorum unut ısrarla hatırlıyorsun konuyu kapat artık kapatayım mı neredeyse bir ömür geçti üzerinde kapat diyor bana kocam Alize'yi kim öldürdü neden öldürdü of. hala bilmiyorum <gülüyor> eniştenin anısına saygı duy biraz bağırma sana Fatma ben seni düşünerek söylüyorum şüphelerimizi yıllardır konuşup durmadık mı sizinle konuştukta ne oldu peki yıllardır konuşmuş durmuşuz bir sonuca varabildik mi Merakım dindi mi? Aa, merak, merak, merak. Bu yaştan sonra öğreneceksin de ne olacak? Keşke unutabilseydim, keşke. Hastanede her şeyi unutan yaşlılar vardı. Keşke ben de onlar gibi olsaydım. Öyleyse daha mı iyi yine? Benim zihnim dimdik ayakta. Yani keşke. Hem, hem bunca yıl sonra... Kimin öldürdüğünü öğrenirsen... Ee? ya Ya iyi tanıdığın, sevdiğin biriyse? Sırf merak için onu kaybetmeye değer mi? Nasıl unuturum Nermin? Nasıl unuturum? Bunca zaman geçse de... Ormanda meşe ağacının altında... ...karların üzerinde yatan Alize ben nasıl unuturum? <gülüyor> of. Hatırlıyor musun o günü? Nasıl fırtına vardı? <gülüyor> nasıl kar yağıyordu? Hatırlıyorum elbette Köyün alt tutkunu beş erkenin beşi de ormandaydı o gün O uğursuz geyik avında Canını sıkma Faruk. Hadi girelim ormana. Hüseyin! Bizi takip et. Domdu ayaklarım, çizmelerim su alıyor. Böyle bir havada hangisi su almaz? Ben çıkarken Mermin çay yapıyordu. Şimdi evde sobanın başında olmak vardı. Bu iş i̇şte yeni olduğum belli. ...vecadenin aklı evde olmaz Faruk... ...sizin kadar tecrübeli avcı olmadığım doğru ama... ...yağmur, zırtına demeden iz peşinde koşacaksın... ...işin zevki burada... ...kar yağışı artıyor... ...dikkat edelim de birbirimizi kaybetmeyelim... ...Rıza Muhtar ortada yok... ...Muhtara bir şey olmaz... ...yılların avcısı... ...ormanın içini avcı gibi bilir... ...geyi gizli... ...geyi gizli... ...Muhtar'ın sesi... ...o tarafa gidelim... ...Hüseyin... ...geliyor musun... ...bu kadar arkada kalma... Geliyor, geliyorum! Kaşın siz, gidin! Ne berbat bir Allah! Göz gözü görmüyor. Muhtar! Muhtar! Yakında mısınız? Evet evet, buradayız, buradayız. Sizi görüyorum, bu tarafa gelin. İzler meşilliklere doğru gidiyor. Ali Rıza'yla beni takip edin, hadi! Kar izleri hemen örtüyor. Acele edin! Gördüm! Gördüm! Kaçıyorlar! Sürü ormandan çıkmaya çalışıyor! Evet, Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Görmeden ateş etmeyin! İşte ardalar! Şimdi değil, ateş etmeyin dedim ya, Ali Rıza vuruldu! Neden hastaneden erken çıktın? Nedati daha aylarca... ...hastanede kalacağını söylemişti de... ...üzülüp duruyordum. Önce doktorlar bu seferki tedaviyi... ...uzatacağız demişlerdi de. Aa, benim için erken döndün yoksa? Yılbaşı gecesi... ...yalnız kalmayayım diye değil mi? E canım yani... ...tabii... ...o da var tabi, o da var. Tabii, o da var. E, doğru ama... E, ...asıl... E, Melek geliyor. Ne? Melek mi geliyor? Oğlu getiriyor. Oralarda yeni yıl tatili uzunmuş. Oğlu annem yıllardır uzaktaydı. İznimi memlekette geçerim de birazcık hasret giderelim demiş. Ya, ya. Demek onun için geldin. Hmm. Değmez mi? <gülüyor> Doktorlara ne dedin de seni bıraktılar? Melek muhtarın karısıdır dedim. Eee? ...kocam geyik avında muhtarın yanında duruyormuş. Ee? Muhtar kocamın kimi öldürdüğünü biliyordur dedim. Ölmeden önce Meleğ'e her şeyi anlatmıştır dedim. E doktorlar ne dedi? E ne desinler? Sizin oralarda başka bilen yok mu dediler. Bunca yıl öğrenemedin mi diye de söylediler. Peki sen ne cevap verdin? şeyler de bana söylemiyorlar aa. dedim. Yeni yıl tatil için gelecekmiş Melek. İzin verin de erken çıkayım dedin. Mutlaka öğreneceksin değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Öğrenince hayal kırıklığına uğramazsın inşallah. Uğrarsam uğrarım. Hiç olmazsa merakım gider. Meleğin döneceğini kim söyledi? Hastanede bir akrabası yatıyormuş. O söyledi. Peki başka bir şey demedi mi? Nasıl? Ne gibi başka bir şey? O akraba... Ali Rıza enişteyi kimin öldürdüğünü bilmiyor muymuş Bilmem ki. Sormadım Allah canım. Allah Allah. Sen de bir tuhafsın Fatma. Neden ona sormadın? E, Bilse de söylemezdi herhalde. Kim söylüyor ki? Baksana herkes sözleşmiş gibi. Hmm, belki sen bile. <gülüyor> Yılbaşına az kaldı. O zaman Melek bir iki güne kadar gelir. Her şey öğrenilir. Onu istasyonda bekleyeceğim. Zaten ormanda, tren yollarında gezmekten eve pek uğradığın yoktu ya... ...demek ki gene gideceksin. Gideceğim tabii, tabii gideceğim. Yıllardır beklediğim bu. Trenden inecek birinin sırrı çözmesini of, of. Oralarda vakit geçiyorum diye hep kızdın sen bana ama... ...işte beklediğim geliyor Nermin. Bak, boşuna değilmiş. İstasyonda beklediklerim. Of. de yok. Aa, çekmecelerde de yok. Ne arıyorsun Fatma? Ne olacak? Hatıra defterim arıyorum. Şimdi nereden aklına geldi o defter? Al. Ha. Al işte burada. Ne? Ha. Hatıra defterim ha. senin yatağının altından çıkıyor. Tüh, yazıklar olsun sana. Aynı evde yaşıyoruz, teyze kızları izliyor. Birbirimizin her şeyini bilecek miyiz yani? Ne, nasıl saklarsın sen oralarda? Ah! Şunun bunu, ver bakayım bana. Neyi merak ediyorsun sen? Ya. Neyi merak ediyorsun, söyle bana. Ben senin şu başucunda duran, kilitli mektup kutuna dokunuyor amıyorum hiç. Ama kilitli olmasa dokunurdun. Sen de kocamın bana yazdığı mektupları gizlice okudun ya. Hayır efendim, mektupları değil. Sadece bir mektubu okudum. Olsun. Hem kutunun içine değildi o. Dışarıda duruyordu. İşte sen de okudun, ben de okudum. Ödeştik o zaman. Ya efendim, hem de iyi ki okudum. Faruk işte o mektubunda... ...avda geçenleri meleğin bildiğini yazıyordu biliyor musun? Keşke yazmasıydı. Sen de ondan sonra meleği taktın aklına. Tabii takarım. Benim melekle görüşüp görüşmediğimi de soruyordu. Eee ne olacak? Herhalde çekindiği varmış gibi ne bileyim ben... Fatma'ya bütün bildiklerini anlattı mı diye niye soruyordu? Hatırlamıyor musun? Aman geçmiş gün unuttum gitti. Aman unuttum deme bunlar unutulmaz. Bunlar unutulmaz. O ahşap kutunun içinde bilmediğim başka kim bilir neler var. Ne olsun kim canım? Kim bilir? Yıllarca kocamın bana yazdığı mektuplar var. Onu biliyoruz efendim onu biliyoruz. Hadi hoşçakal. Defterime dokunma sakın. Tamam tamam dokunmam. Hem benim yanımda durmaz hem de defterine dokundurtmaz. Bir gün sen yokken bu yatakta ölüp gideceğim ya Fatma. Haberim bile olmayacak. Görürsün o zaman yalnızlığın kaç bucak olduğunu. Gitme gitme. Gitme Fatma. Gitmeymiş. Gitmeymiş. Başka söz bildiği yok. Birbirimize yapışıp oturalım istiyor. onun yanında kalamam ki canım. Aaa! Aaa! Tavuklara bak çiçeklerin arasında dolaşıyorlar. Şşş, şşş, şşş. Oh! Mis gibi. Yağmur daha sonra etrafı ne güzel olmuş. Ne güzel kokuyor. Orman şimdi kim bilir nasıldır. Biraz hızlı yürüyebilsem de trenleri kaçırsam. Necati. Hoş geldin Fatma Hanım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim iyiyim. Bugün nöbet günüm bekliyorum işte geçidi. Geç geç otur şu sandalyeyi. Yok oturmayayım. Yoldayken öyle trenlerinin birini kaçırdım zaten. Nasıl oldu? Sen tren saatlerini hiç kaçırmazsın. Ne olacak Nerm'in yüzünde. Evde lafa tuttu beni. Öbür tren ne zaman? Ee, biraz sonra o da gelecek. Çocuklar bahçe kapısını kırmış. Akşam tahmin ederim. Mehmet'i gördün mü? Sen beni hastaneye yatırdıktan bir gün sonra ziyaretime geldi İşte yani şöyle yanımda azık oturup gitti. Bir daha da bir daha da görmedim. Sen hastayken eve geldi. Biliyorum, biliyorum. Nermin söyledi. Niye gelmiş? Eee, yanındaki adam gelmiş. Müteahhit. Aa, müteahhitin niş var Mehmet'in? Bu soruyu kendisi cevaplasa daha iyiydi ama çekiniyor. Bana anneme çıtlatırsın dedi. Neyi çıtlatacakmışsın? Ne nasıl söylesem bilmem ki. ...oturduğunuz evi müteahhite verecekmiş. Ben anlamadım. Müteahhit bizim evde mi oturacak? Aa, e, peki biz nerede oturacağız o zaman? E, müteahhit sizin evde oturmayacak Fatma Hanım. Evi yıkıp yerine apartman yaptırtmayı düşünüyorum Mehmet. Benim evimi yıkacak da... ...ay oturduğum evi yıktıracak, öyle e, mi? E, zordayım diyor işi tehlikedeymiş. Gelinin karşı çıkıyormuş. Aç oturur annemin evini yıktırmam ben diyormuş ama <gülüyor> ticaret hayatı böyle işte. İnsanı ne hallere düşürüyor. Bugün yarın gelip konuşacak seninle. Belki sen istasyondayken trenden iniverir. Dur Fatma Hanım dur. Nereye gidiyorsun Fatma Hanım? Şaşırıp kaldı kadıncağız. Mehmet de kendisi söyleseydin ya. Kazım da Jangam masketi. E. Sonunda gelebildim. İstasyonda bomboş. Aa şimdi en zoru Nermin'e söylemek. Oğlum oturduğumuz i evi... ...yıktırmak istiyormuşsun diye. Ay nasıl söylesem bilmem ki. Fatma abla! Fatma abla. Bu solukta ne yapıyorsun? Hiç. Oturuyorum işte. Ben de yanına oturayım biraz. Nasılsın? Sağ ol. İyiyim. Sen? Gece benim torun hastalarmış. Merak ettim, sabah yürüyüp oğlanın evine gittim. Geçmiş olsun. Nasıl çocuk? İyi şimdi? İyi iyi, ateşi düştü. Yolcun mu var? Melek gelecek. Eski muhtarın karısı mı? Evet, burada kaç tane melek var canım? E, o yıllardır yurt dışında oğlunun yanında yaşıyor ya. İyi e, işte, buraya ziyarete gelecekmiş. E, nasıl gelir? Geçen yıl oralarda çok hastalandı diye duymuştum. Allah, Allah demek ki iyileşmiş. Ama hastalığı çok ağırmış Fatma abla. Doktorlar kurtulması imkansız demişler. Canım iyileşmeseydi gelir miydi hiç? Allah Allah, Allah Allah. E, bugün mü gelecek? Ne bileyim canım, ben de bilmiyorum. Bugün dediler işte. Yeni yıl tatil için gelecekmiş. İyi de... Sen onu günlerce buradan bekleyeceksin? Beklerim tabii. Eee... Meleği ne yapacaksın? Melek her şeyi biliyor. Ona soracağım. Neyi? Allah, neyi olacak anlamıyor musun sen? Benim meseleyi benim. Senin ne meselem var Fatma abla? Ha, yoksa sen hala iz peşinde misin? Tabii nasıl olmam bunca yıldır öğrenemedim ki. Oh Ya kimse bir şey bilmiyor ya da kimse bana bir şey söylemiyor. Ah, tahminde mi edemedim Fatma abla? Canım tahmin ne olur muyum hiç? Avda kocamın dışında dört kişiydiler, 4. Hangi birine kondurayım? Biri Nazmi'nin kocası Faruk enişte. Muhtar da ateş etmemistiyorlar onlar. E, ötekilerde Refit'ti, Şeyin kalıyor geriye. Ay Allah. Ya, hala bilmemene şaşırdım vallahi. E, öyle çok uzun <gülüyor> zaman oldu ki. Sana söylemediler mi? Neyi? Haa sen biliyor musun yoksa? Burada herkes biliyor. Herkes mi? Bir tek ben bilmiyorum desene. Yıllardır babadan, oğula, anadan, kıza destan gibi anlatılır durur. Çocuklar bilebiliyor biliyor. Ölümün nesi anlatılır çocuklara? Öyle ölüm diye anlatılmaz ki. Erkek çocuklar ormanda geçenleri dinlemek ister. Büyüklere o geyik havunu anlatmaları için tutturur. Kız çocukları da annelerine ormancının sevdasını anlat diye ormancının yalvarır. Ormancının sevdasını? Evet. <gülüyor> Sana da mı anlatayım şimdi? E anlat tabii. Biraz tuhaf olmaz Yo, mı? hiç tuhaf olmaz. Ne anlatıldığını bilmemem bana daha tuhaf gelir. Öyle değil mi sence? İyi peki peki madem ki istiyorsun bir zamanlar evet. buralarda bir genç kız yaşarmış diye başlarlar ha. anlatmaya. Ha. Güzel bir kızmış. Ha. Üstelik akranları kadar süslenip püslenmeden güzelmiş kız. Ha. Çok da akıllıymış. Demiş. Bu kız böyle... <gülüyor> Ayol sensin, seni anlatıyorum ya. <gülüyor> Beni hem güzel, Allah Allah bak sen hem de akıllı yapmışlar ha. <gülüyor> Malum bütün masallarda olduğu gibi bütün delikanlılar kızın peşinde <gülüyor> Ama uydurmuşlar ha, bu kadar da olmaz yani. Ama kız hiçbirine yüz vermiyormuş. Allah, demek ne istiyormuş peki kız? Hiç. Yatalı öğretmen okuluna gidermiş kız. Tatillerde evine döner ders çalışıyormuş. Dağlarda, ormanlarda tek başına gezermiş. Sonradan da köyün delisi yapıp çıkmışlar kızı. Aklı delikanlılar da değilmiş. Yani kiminle evleneceğini düşünmüş. Ekspres geçti. Hadi Anlatıyordun ya, düsolan olmuş. Sonra yıllar geçmiş köyün delikanlıları kızdan umudu kesip birer birer öteki kızlarla nişanlanmaya başlamışlar. E doğru doğru nişanlanırlardı ama bunun peki benimle ne ilgisi var şimdi? E, Lafımı boyuna bölmesen anlarsın Fatma abla. Anlatırken kimse senin kadar araya girmiyor Fatma yani. benim masalımı anlatıyorsun araya nasıl gülmem. Peki peki sustu Fatma anlat bakayım. Küçük yaşlarından beri kızı gözüne kestirmiş bir delikanlı varmış. O umudunu hiç kesmemiş. Aklına koymuş bir kere. Ölürüm de vazgeçmem. Onunla ben evleneceğim diyormuş. Kızın niyetini açıklamış mı? Hem de defalarca açıklamış. Her seferinde kız onu reddetmiş. Ne yapsın kız canım zorla güzellik olmaz. Ama bak şimdi. Allah yani lafımı bölme dedim sana. Karıştırırım yanlış anlatırım sonra. Peki canım sustuk hadi. Kıza sonunda kavuşacağına kendini öyle inandırmış ki... He? ...bak işte istemiyor seni uzatmadık dediklerinde... ...yok canım nasıl yapıyor aslında beni istiyor diyormuş. Düğün hazırlıklarına bile başlamış. <gülüyor> ya menekşe buna gönlüne değil kafasına takmak denir canım. Ama kız okulu bitirip de oyaz yaz dönünce... ...bir taliplisi demir yolcuyla nişanlanıp evlenivermiş. Delikanlının avucunda sandığı kuş da... Uçuvermiş. Peki kız başkasıyla evlenince o oğlan ne yapmış? Kızın düğününe gitmiş, Oyup bile oynamış, neşeli görünmeye çalışıyormuş. Ancak gidip gelinin kulağına bir şeyler fısıldadığı kimsenin gözünden kaçmamış. Can hiç kaçar mı? Herkesin gözü kulağı başkasındadır zaten hep. Hikayenin burası da herkes başka bir şey anlatır geline yok şunu demiş. Yok onu değil de bunu demiş derler. bak. En çok ne, ne diyor la? Sözde oğlan sizi birbirinize yaretmeyeceğim demiş. Ay yo, öyle bitmek istemiş. Öyle demiş. Öyle demiş. <gülüyor> Allah Allah. Ormancı Hüseyin'in düğünümde kulağıma eğilip ne söyledi? Dün gibi aklımda öyle demiş bir piş diyor. Bak şimdi. Sen benden iyi mi bileceksin? Gelini tehdit etmiş ama etmedi diyorum canım. Peki ne dedi? Ha, Fatma abla ne dedi kulağını eğilip? Hmm, ne dediğine boş ver söylemem. Seni Ali Rıza Bey'e kaptırınca gurur meselesi yapmış diyorlar. Ona hınçlanmış. O mu öldürmüş? Ormancı Hüseyin mi öldürmüş kocamı? Hem muhtar anlatmış köylülere. Avda canı çok sıkılmış Hüseyin'in. O gün ormanda hep en arkadan yürüyüp Ali Rıza Bey'i gözlemiş durmuş. ...sonunda da geyitleri bahane edip... ...bana bu ölçü. İşte geldi. İşte geldi. Beklediğim tren geldi. Sen beni dinliyor musun Fatma abla? Dinledim iyi canım dinledim yolcular iniyor. Ee, i̇yi Bak. sana. İyi o zaman öğrendim işte her şeyi söyleyiverdim sana. Artık Melih'i beklemene lüzum var mı? Oh bana kalırsa evine git... Bu soğukta, buralarda oturma. Ee, sen düşündün, kaldı. Neden sesin çıkmıyor? Geç oldu. Ben gidiyorum vallahi Fatma abla. Hadi, hoşça kalın. Güle güle, güle güle Müneş'e. Hüseyin'miş. Allah Allah. Hüseyin. İşte gördün mü Fatma? Kocan senin yüzünden ölmüş. Şimdi affet bakalım kendini. Affedebilirsen affet. Hadi. Hadi. Hadi sen de bir an önce trenden iniver Melek. Hadi. Tam zamanı. Hadi. Bir de sen anlat bana gerçeği. Hadi Melek. Hadi. İniver hadi. <Gülüyor> Ne var Fatma? Canın sıkkın. Sakın ya. Ne oldu? Menekşe gördüm istasyonda. Ee. E ne var bunda? Bütün köy biliyormuş. Bir tek biz duymamışız. Üstelik çocuk çocuklarına da masal gibi anlatıyorlarmış. Ha, söylesene. Söylesene niye anlatıyorlarmış? Ay. Hüseyini. Alirıza'yı Ormancı Hüseyin öldürmüş. Öyle mi? Doğru ya, neden olmasın? Onunla evlenmedin diye. Sen evlenmeden önce hissi insanı öyle aşıktı ki. Beni öldürseydi o zaman, beni öldürseydi zavallı. Peki Ali ne suçu vardı? Kocam benim yüzümden öldü. Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah. Artık sen bunu da aklına takarsın, kendini suçlayıp durursun. Haksız mıyım? Bana bak, hatıra defterime dokunmadın değil mi? Yataktan kalkacak halim mi var? Halin olsa arayıp bulurdun gene. Ama şimdiyim. Bir şey. Beni ne? biraz bahçeye çıkarsana Fatma. Çıkartırım, çıkartırım. Dur şimdi nereye koydum ben bu deftere bakayım. Ah buldum. Nasıl da koyduğum yerde duruyor Aman Fatma. Sanki her gün senin hatıra defterini okuyorum. Bir iki kere yakaladın beni. Hatırlatır durursun artık. Of Peki ne yazacaksın? Ne? Ha? Ne demek? İşte yani belki her gün okumuyorsun ama... ...her gün merak etmekten de geri duymuyorsun. <gülüyor> Menekşenin anlattıklarını yazacaksın. Peki hani bahçeye çıkartacaktım beni? Yarın çıkartırım seni canım. Nasıl istersen Fatma. Ne de olsa senin işin çok. Öyle meşgulsun ki... ...hep beni en sona bırakıyorsun. Ay, hep en sona ben. Ne başladın söylemeyi sus yahu. Aa, çıkartacağım dedik ya, of, sus da yazmak için kafamı biraz toparlayayım. Kim o? Benim, Mehmet. Aa, gel Mehmet, gel, gel, içeri gir, gel oğlum, gel canım benim, <gülüyor> gel, hoş geldin oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk Naimin teyze, annem yok mu? Annen gene sokaklara çıktı. Sabah sabah mı? Heh, zaten içeri hiç girmez annem. Anneannem onu sokakta doğurmuş herhalde. Aman sorma sorma. Bir ormana gidiyor bir istasyona. Bir ormana bir istasyona. Beni de burada hep yalnız bırakıyor. Hala tren mi bekliyor? Şimdi nerede? Abi efendim şimdi sırasıyla önce ormana gideceğim dedi. Sonra mezarlığa sonra da istasyona. Tüh acelem vardı. Onu hemen görsem iyi olacaktı. Ay, bu kadar çabuk mu döneceksin? Mehmet... Bizim yanımızda birkaç gün kalsaydın ya. Bak ben de yalnızım. Beraber otururduk ha oğlum. Şaka ediyorsun Nermin teyze? Şehre dönmem lazım. İş var güç var. Ah, annen o hastanedeyken senin neden buraya geldiğini merak ediyordu. Yanında da bir adam vardı ya hani. İşte ben de, ben de zaten o meseleyi konuşmaya gelmiştim. E bana söyleyebilirsin Mehmet. Ben de senin annene anlatırım. Aslında benim için sana söylemek anneme söylemekten daha kolay. Tabii, tabii. çocuğum tabii. Ee, sözün kısası... Ha. Zora düştüm Nermin teyze. Böyle giderse işimi kaybedeceğim. Yani açıkçası paraya ihtiyacım var. Ama oğlum annenin parası yok ki. Bir emekli maaşı var. Onunla geçinip gidiyoruz parası işte. Parası olmadığını biliyorum. Ee? Para istemiyorum. Ee? Ben bu evi müteahhite vermeyi düşündüm. Niye vereceksin müteahhite? Yıkıp yerine apartman yapacağız. Aa! ...satıp para kazanmak için. Siz de elbette bir dairesinde oturursunuz. Ama bizim oturduğumuz evi mi yıkacaksın? Başka çare bulamıyorum teyze. <gülüyor> Oğlum hiç annen hiç apartmanda oturmak ister mi? Üstelik bu ev ona babandan kalan yadigar. Hep söyler bu evde hala Ali Rıza'nın ruhu geziyor der. Ben de istemezdim. Annemi üzmek istemem ama... ...dedim ya... ...sen benim yerime başka çarem kalmadığını söylersin ona. Bak Mehmet... Yıllardır burada oturuyorum ama... ...bu ev onun evi. Ama Fatma bu işe çok üzülecek. Neyse. Şimdi ben gidiyorum teyze. Biraz sonraki trene yetişeyim bari. Sonra gene uğrarım. Hadi, hadi hoşça kal. Güle güle Mehmet. Güle güle. Mehmet ne söyledi? Şey... Kendisi anlatsa daha iyiydi ya. Sen meraktan sormuş ve öğrenmişsin Evet sordum. Pekala kendini zora sokma hiç. Ben zaten her şeyi biliyorum. Aman Fatma ben de akşama kadar sana nasıl söyleyeceğimi düşündüm durdum. Biliyorsan bana niye söylemedin? Kolay mı? Kolay mı geliyor sana oğlum evimizi yıkmak istiyormuş diye. Nasıl söylerdim ben sana? Canını sıkma. Sakın bu meseleyi de öteki mesele gibi kafanda büyütme sonra gene hasta olur hastaneye gidersin. E neredeyse sokakta kalacağız sen hala büyütme diyorsun canım. Aman canım bizi evden çıkartmaya kararlıysa nerede oturtacağını düşünmüştür elbette. Ne düşündüğünü söyledim yoksa? Ama söylemedi ama ben tahmin ediyorum. Sen neyi tahmin ediyorsun <gülüyor> bakayım? Bize şu karşımızdaki tepeye bırakacak. Aa ülkel toplumlar. Çok yaşlanmış büyüklerini. O tepelere dağların ıssız tepelerine bırakıyorlarmış. Onların yaptığı gibi mi yani? Aa, onu bunu bilmem de. Mehmet'in bizim için tepedeki evi düşündüğünü sanıyorum. Aa, hangi? Aman canım ne çabuk unuttun. Şu kocamdan kalan bağ evi. Fena yerde değil Fatma Bey. Yerleşir otururuz. Tepedeki o küçücük dağ köyünde mi yaşayacağız biz şimdi? <gülüyor> Bir de bana şehir kızısın diyordun görüyor musun? Küçük dağ köyü diye beğenmeyen sensin şimdi Ben işte. her yerde yaşarım. Yani Öyleyse? Orada ama orada istasyon yok. İstasyon olmasa demir tepenin yamacından dolaşır. Uzaktan geçen trenleri görürsün. Ya orman? Ah baksana baksana Fatma tepenin her yeri orman. Bizim ormanla bir olur mu hiç? Baksana. Hem yanındaki mezarlığa gidip öllerimizi ziyaret ediyorum. Alizan'ın başucunda oturup onunla uzun uzun konuşuyorum ben. Aman canım, biz de ara sıra gelir mezarlığı ziyaret ederiz. Ne yapalım? Ya. E, doğru. yapacak bir şey yok gerekirse biz de tepedeki bağ evine taşınırız tabii ama. E, Aklımın yarısı ormanda duruyor benim. Benim işim daha burada bitmedi ki. Anne! Anne! Mehmet! Benim burada nasıl buldun oğlum? Eve uğradım. Nermin teyze söyledi. Mezarlığa gidiyorum. Babana ziyareti. Ben de seninle gelsem. Olur gel. İstersen koluma gir anne. Bana yaslan da yürü. İstemem. Allah'a şükür şimdiye kadar kimseye yaslanmadım. Bastonum var bak. Peki sen bilirsin. Ee, Mehmet bey bizi ne zaman sokağa atıyorsun bakayım sen. Sokağa atmak ne, ne demek anne? Ev meselesini kastediyorsan. Yahu. ...eğer istemiyorsan başka çözüm yolları... ...bulmaya çalışacağım söyledim ya. Aa, dinle ben. Ormandan tuhaf sesler geliyor. Sen de duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Şey, sanki bir motor çalışıyor. Ne motoru canım? Su motoru olsa... E, ...su motorunun buradan ne işi var? Evet. Şu tepeyi aşınca anlarız, acele etme anne. Anne, anne acele etme düşeceksin. Kızarın sesi bu. Anne koşma, koşma anne. Ağaçları pisıyorlar Mehmet dur sus, durdur onları. Benim ormanıma girmişler, durdurun. Anne dur, seni dur, duyamazlar, olur. bekle beni. Dur, dur. Teyze çekil kenara aklını mı kaçırdın? Biz işimizi yapıyoruz. Böyle iş mi olur? Ya yaşlanan ağaçları kesiyoruz teyze. Yaşlı genç bana bak. Hey bu ağaçları kesmeyin. Uh, benim kocam burada vuruldu. Bu ormanda. kimin Kim vurdu? Bu sıra açığa çıkmadan. Ya teyzeciğim daha iyi değil mi? Ağaçlar kesilince senin sır ortaya çıkıverir işte. Bana bak doğru konuş biraz saygılı ol. Sen bu köyden değilsin besbellim. Buralı olsam böyle konuşmazdım. Peki, peki. Sen de teyzeyi kenara çek de işimizi görelim be. Ay Ekrem değil mi bu? Sen burada ne arıyorsun? Beni de çağırdılar Fatma teyze. Ben de ormancı değil mi? Anne, anne bu kadar üzülme. Birkaç ağaçcık kesip giderler. Gel, küçük oğlum benim biraz mi? sakinleş. sus. Yaralı ağaç kötü Oturmam ben. Gestirmem bu ağaçları size. Anlayamıyorsunuz. Gestirmem, sus. Haydi arkadaşlar, yeteri kadar vakti kaybettik. Çalıştırın motoru. Hadi gel, hadi. <Gülüyor> Hiçbir yere ayrılmam buradan. Bırakırsak bu adamlar bütün ormanı yerle bir edecek. Canım, annem. Neden bütün ormanı yerle bir etsinler? Söylediler ya, yaşlı ağaçları kesecek dediler Hayır, ya. hayır yok. Öyle dediler ama onlara ben güvenmiyorum. Hadi annem, hadi tut kolumu gidelim Ekrem artık. Ekrem de orada dedi, bak. O da orada dedi. Onu da yoldan çıkarmışlar. Hem biliyor musun sen... Babanı, Ekrem'in, bu Ekrem'in babası öldürmüş. Ormancı Hüseyin. Öyle mi? Kim söyledi? Menekşe söyledi. Bütün köy onun öldürdüğünü anlatıyormuş. Aman canım hemen inanma. Öyle bile olsa Ekrem'le babasını birbirine karıştır mı Neye inanacağımı ben de şaşırdım oğlum. Gene en iyisi Meleği beklemek. Öyle değil mi sence de? En doğrusunu o biliyormuş. En doğrusu bu işin peşini bırakmak anne. ...bu gidişle sen gene hastalanıp hastaneye gideceksin. Ben bir öğreneyim de... ...sonra nereye gidersem gideyim. Ay, mezarlığa geldik. Hı hı. Sen burada dur da ben... ...babanın yanına gideyim. Diyeceklerim var ona. Hı hı. Diyeceklerim var. Anne. Anne. iyice soğuk oldu dönsek diyorum. Anne, ya anne hasta olacaksın. Bekle biraz. Babanla konuşuyorum. Ne konuşuyorsun babamla? Hepimizin adına af diliyorum babandan. Benim adıma, senin adına. Hatırasını yıkan ormancıların adına da aff diliyorum. Bir tek katilini affetmemesini isterim. Mehmet trene yetişti. Ben de şuraya oturup nefesten inacağız. Bakalım trenden inenlerin arasında... ...melek var mı? Aa. Geçenden hiçbirini... ...tanımıyorum. Aa. Biri bana doğru geliyor. E, Afedersiniz Estağfurullah. Siz Fatma öğretmen değil misiniz? Evet. Evet benim... Ee, sen kimsin? Ben Kadri'nin oğlu Sinan. İlkokulda öğrencinizdim öğretmenim. Aa, ne kadar değişmişsin. Tanıyamadım. Görüşmeyeli öyle uzun zaman geçti ki. İlk öğrencilerimdendin değil mi? Evet. Öğretmen okulundan mezun olduğunuz ilk yıl öğretmenim olmuştunuz. Doğru. Şimdi çok iyi hatırladım. Evet. Üniversiteyi bitirince de... Yurt dışına gitmiştiniz değil mi? Mühendis olarak gitmiştim. Sen de yılbaşı tatili için mi geldi Evet tatili fırsat bildim. Yıllardır ilk kez geliyorum. Benim kızım da dışarıda. Hollanda'dalar kocası ile. Eh, bizim köyden yurt dışına giden çok oldu. Ya öyle. Bana uzun süredir yazmıyor. Ee, bakın bu sıralarda posta trafiği çok sıkışıktır. Mektuplar biraz geç ulaşır. Hava çok soğuk öğretmenim. Burada üşümüyor musun? Yo. Alışığım ben. Üşümem hiç. Birini mi bekliyorsun? Senin gibi uzaktan gelecek birini bekliyor Kimi? Meleği. Ama o geçen yıl... ...nasıl desem... ...ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Vefat etti diye duydum. Aha... Ama ve, vefat mı etti? Melek öldü mü? Öyle dediler. Ay, yanlış duymuşsundur. Ölmemiştir inşallah. Öldürmeyen Allah öldürmez ki. Ama hastanede akrabası öldü demedi. Tatilde buraya geleceğini söyledi. Ha, doğru. Ama söyleyenin aklı da pek yerinde değildi ya. Hay Allah kime inancım şaşırdım şimdi. Eğer öldüyse peki kim söyleyecek bana gerçeği? Ne gerçeği? Ee, o sana neyi söyleyecekti Fatma öğretmen? Y avında kocama vuranın kim olduğunu. Kocamı vuran Ormancı Hüseyin'miş değil mi? Ha? Ormancı Hüseyin mi? Evet. Valla onun suçlandığını hiç duymadım. Duymadın mı? Ay nasıl olur oğlum? O vurmuş. Köyde herkes onu anlatıyormuş. Bana da Refik dediler. Aa, Refik mi? Allah Allah. O neden öldürsün Ali Rıza'yı? <gülüyor> Bakın Refik demir yollarından istifa etmeden önce... ...Ali Rıza Bey ile birlikte çalışırlarmış ya... ...bilet parası hesabında bir açık çıkmış. Sözde Ali Rıza Bey, Refik Teftiş'e gelen müfettişe şikayet etmiş. Hayır, doğru değil bu. Şikayet etmedi. Ama geyik avında Refik Hüseyin'le Faruk'a anlatmış. Ne anlatmış, ne demiş? Adım hırsıza çıktı Faruk. Ömrüm boyunca onurumla yaşadım ben. Hazmedebilir miyim bunu? Sen söyle. Hazmedilir mi bu? Demiş. Ay bu kadar mı nefret etmiş Ali Rıza'dan? Öldürecek kadar mı? Aha, üstelik av boyunca gözünü... ...önünde muhtarla birlikte yürüyen Ali Rıza Bey'den hiç ayırmamış diyorlar. E ormancı Hüseyin için de öyle diyorlarmış ya. En arkadan yürüyüp hep Ali Rıza'yı gözlemiş diye. Vallahi ben Hüseyin'i bilmem. Ama kocanı öldüren Refik'miş. Çok kişiden duydum. Demek öyle. Hüseyin değilmiş de Refik'miş. Öyle mi? Of. Hava iyice soğudu. Tren de geçmiyor. Evet ben kalkayım artık. Bir an önce eve varmak istiyorum öğretmenim. Hadi, hoşça kalın. Güle güle oğlum. Git kavuş evine. <Gülüyor> Herhalde gidiyor. Gelmedi işte. Gene gelmedi. Meleğin geleceğini söyleyen akrabası uydurdu, vespeyle uydurdu tabii. Ama bundan sonra da gelmez. Kuşağlayalım mı? Olmaz. Hem geç oldu. Annem kızar Ekmek alıp hemen eve döneceğim. Boşver oğlum. Al bak fazla sapanım da var. Onu neden ayartıyorsun? Annesi kızar mı Sana ne oluyor? Sen ne karışıyorsun? kızsınsa sen. Kuş almamaktan anlamazsın. İyi ki anlamam. Kuşları öldürmek marifet mi? Aa, eyvah çocukları yakalandım. Ses çıkartmadan oturayım şurada. Gene bastonumu kaçırmasalar bari. Aa! Bakın bakın. Fatma istasyon bahçesinde oturuyor. Zaten her burada bekliyor bu soğukta sokağa çıkmış. Şşş, yavaş konuşsanıza, bizi duyuyordur. Peki sen neden çıktın sokağa? O yaşlı bir kadın, evinde otursa ya. Ben çocuğum. Hem bugün yılbaşı tatili başladı. Değneğini çalalım mı? Ya deli misin oğlum? Durup dururken gidip kadın dilinden değnek alınır mı? Eee ne zaman alınır? Geçen gün değdiğini kaçırırken böyle demiyordun ama. Ben buradayken hayatta onun değneğini çalamazsınız. Ooo hanımefendiye bak neler söylüyor. Ne yaparmışsın? Ya oğlum, onun anneannesi yeni öldü. Tabii ki kızar. Anneannem mi öldü? Evet. Ölmeden önce anneannem anlatırdı. Onun kocasını geyik avında vurmuşlar. Kim vurmuş? Eski sevdalısı vurmuş. Ormancı Hüseyin diye birisi. Yok yok, o vurmamış. Eniştesi Faruk, geyik avında yanlışlıkla vurmuş. Nermin teyzenin kocası mı vurmuş? Oğlum, silah almayı bilmeden hiç ava çıkılır mı? Ee, peki nasıl vurmuş eniştesini? Babamın anlattığına göre... Çok soğukmuş o gün. Feci kar yağıyormuş. Ormana geyik avlamaya gitmişler. Muhtar avın lideriymiş. Avın lideri mi olur? Kız olduğu nasıl belli. Tabii olur. Komutan gibi. Bilgiçlik yapıp durma. Sonra ne olmuş? Geyikleri uzun uzun kovalamışlar. Yaklaşmaya çalışmışlar. Dizlerini takip etmişler. Geyikler ormandan çıkıp tepeye doğru kaçmaya başladıklarında... ...telaşlanıp herkes ateş etmiş. Komutan emir vermeden mi? Muhtar, çok kar yağıyor, etrafı göremezsiniz, ateş etmeyin diye bağırıyormuş. O sırada Fatma ninenin eniştesi Faruk, sağa sola ateş etmeye başlamış. Saçmalar Fatma ninenin kocasını isabet edip öldürmüş. Herkes başka türlü anlatıyor, bana anlatılan da başka türlü. En doğrusu benimki. Seninki olduğu nereden belli? Hı, babam avcılığı iyi bilir, o anlattı. Bunun avcılığı iyi bilmekle ne ilgisi var? Aman, zaten bir gün herkes ölecek. Fatma? Fatma, sen misin? Evet, benim. Güneş çok tam battı. Nerelerdesin? Merak ettim. Oturdum. Akşam trenini de bekledim. Işığı yaksana Fatma ne oldu? Bana bir tuhaf bakıyorsun. Bunca yıl benden niye gizledin sen? Neyi? Faruk enişte buradaki işini bıraktığıda. Durup dururken niye uzaklara gitti? E neden soruyorsun bilmiyor musun? Bildiğim yetmez. Neden gitti? E öyle istedi. Ne demek öyle istedi? Giderken sana ne demişti? Hiç dönemeyebilirim. Kendini buna hazırla demişti. Daha iki yıllık evliydik. Dünya başıma yıkıldı. Biliyorsun ya nasıl yalvardık gitme diye. Fayda etmedi ama. Arabistan çöllerinde öldü gitti Aman işte. bunları biliyorum Nermin. Aa, sus artık. Bana bilmediğim şeyleri anlat. Sana gidişinin gerçek nedenini söylemedi mi? Açıkça söylemedim. Mektuplarında hem bir şeyler hissettiriyor hem de gizlemeye çalışıyordu. Karar veremiyor gibiydi. Al. Al işte. Merak ediyorsan oku. Eniştenin bütün mektupları burada. Al. Al. Biliyorsun ya bu tahta kutunun içinde hepsini oku. Kapat o kutunu, kapa onu. Okursan Vicdan azabının Faruk'un ömrünü nasıl tükettiğini görürsün. Zaballı. Duramadı. Duramadı buralarda besbellik. Kaçtı gitti uzaklara. Al oku al lütfen oku Kapat lütfen. Kapat sana kadro kutuyu. Oku mu? Peki Peki sen bilirsin. Enişteyi vuranın Faruk olduğunu kim söyledi? Çocuklar. Çocuklar mı? Evet çocuklar. İstasyon bahçesinde otururken gördüler beni. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Büyükleri anlatmış onları da. Kimi Hüseyin'i öldürmüş diyordu kimi Faruk enişte. Allah Allah yıllarca çözmeye çalıştığım sır düğümlendi içimde. Ay bari melek bir an önce gelseydi. Melek gelemez artık. Melek ölmüş. Ölmüş mü? Gerçekten mi? Artık neyin gerçek neyin uydurma olduğunu ben Allah. nasıl bileyim? Ölmüş Aman dediler. Allah. Aman Allah'ım kim söyledi? Sinan söyledi. Melek öldüyse hiçbir zaman doğruyu öğrenemeyiz ki. Gelmiyor işte gelmiyor. Ölmediyse bile gelmiyor Melek. Of evet evet evet gelmiyor. Çocuklar gittikten sonra şöyle oturdum. Uzun uzun düşündüm istasyonda. Ne düşündüm Bana bak gidelim. Ve? Bizim bu köyde işimiz bitti artık. Aa, Burada durulmaz artık gidelim. Aa, nereye? Nereye mi gidelim? Şu karşı tepedeki ışıkları görünen köye taşınalım. Geçen bana sözünü ettiğin senin bağ evine. Aa artık trenleri de mi istemiyorsun? Ah, bu trenleri beni hayal kırıklığına uğratan trenleri mi isteyeceğim? Yıllardır istasyonda bekliyorum. En büyük umudum trenden inecek birinin bana gerçeği söylemesiydin. Ama görüyorsun işte trenler meleğin dışında herkesi taşıdı Günler istasyon bahçesinde oturdukça aklım karıştı. Yoruldum artık. Peki ya orman? Bugün Mehmet'le ormana çıktık. Ee? Yaşlanmış kurumuş ağaçları kesiyorlardı. Of. Artık hatıralarımı gizleyen bir yerde kalmadı. Yok canım hiçbirini istemiyorum. Hayır istemiyorum, istemiyorum ve istemem. Gidelim Mehmet de bu evi ne isterse yapsın. durumu düzeltsin bari. Ya mezarlık? Düşünsene Nermin, herkes orada yatıyor. Bütün ölülerimiz. Kocamla, katilide belki yan yana yatıyorlar. Bugün yüzümü kimden yana, sırtıma kime döneceğimi bilemedim mezarlıkta biliyor musun? Haklısın. Ömrümüzü burada geçirdik. Değişiklik olur. Yıllardır yatağım aynı yerde duruyor. Yattığım yerden pencerem hep aynı yeri gösteriyor. Hem ne bileyim... Belki böylesi daha iyi oldu. Neden? İkimiz için diyorum. Eğer Faruk olduğunu öğrenseydik... ...birbirimizin yüzüne bakamayacaktık belki de. Doğru, haklısın. E anlaştık o zaman. Anlaştık? Hayret, ilk kez bu kadar çabuk anlaşıyoruz Fatma. E Tabii, bu gece yeni yıla giriyoruz. <gülüyor> Yeni yılda yeni hayata başlayacağız ne de olsun. <gülüyor> Gençleşiyoruz bu gece. Yarın Ekrem'e söyleyelim de... ...bizi taşımak için şöyle çok büyük büyük büyük kocaman at arabasını getirirsin. <gülüyor> Semra da toparlanmamıza yardım eder. Doğru. Ben sabahleyin haber veririm. Bir ara bankaya gider, emekli maaşımı da alırım. Dönüşte eczanenin borcunu kapatmayı da unutma. Ha? Unutturmayayım canım. Bakalım Samur yeni evine kolay alışacak mı? Alışır, alışır. Hadi Fatma yatalım. Ay bir an önce sabah olsa. Yeni yılın hayırlı olsun. Senin de yeni yılın hayırlı olsun. Ee, sabah ola, hayrola. <gülüyor> Fatma hmm. uyan kapı vuruluyor. Aha, ne? Kapı mı? Kim o? Benim Fatma teyze Semra. Gel Semra. Gir içeriye. Aa, erken yatmışsınız hanımlar. Ay, kusura bakmayın uyandırdım sizi. <gülüyor> Uykumuz geliverdi. Ne yapalım? Işığı yaksana Semra. Hmm, yakayım. Sana bir müjde getirdim Fatma teyze. Kızından mektup var. Kızım... Aha. Aa mektup mı var? Sonunda. Aa, ya sonunda. Ama <gülüyor> ben asıl başka bir şey için geldim. Necati yolladı. Hayrola? Geçitte nöbetçiydi bu akşam. Meleği görmüş. Ne? ne? Meleği mi görmüş? görmüş. Ne? Melek mi nasıl? Aa, ama nasıl olur ben akşam trenini de bekledim inmedi. Kanatlanıp gelmedi ya melek. Akşam treniyle gelmesi şart değil ki Fatma teyze. Gece yarısına kadar daha bir sürü tren var. Necati gördüğünün melek olduğundan emin mi? Yani çok benziyormuş ama nasıl emin olsun... ...geçitten görmüş, çok karanlıkmış. Oğlunun koluna girmiş, ağır ağır yürüyormuş. Aa, bir hayalet gibi desene. Evet, bir hayalet gibi. Eğer oysa Aa. onunla konuşacak mısın Fatma? Ee, hayır, hayır. Hemen gidelim burada. Hemen gidelim, gidelim Nermi. Semra biz sabah erkenden şu karşı tepedeki köye taşınacağız. Aa neden? Önceden hiç söylemediniz. Tabii yeni karar aldık çünkü. Yeni karar verdik. Ee, biraz değişiklik olsun istedik. Hay Allah çok şaşırdım. Yani böyle Sen durup dururken... yarın sabah Ekrem'e haber gönderiver de büyük at arabasını getirsin. Sen de toplanmamıza yardım et olur mu? Ya ederim etmesine de bu aceleniz neden? Yok ee, hemen gitmezsek bir daha hiç gidemeyiz Semra. Ee, siz bilirsiniz. Allah Allah. İnsanlar yaşlandıkça bir tuhaf oluyor. Hadi iyi geceler. Sana da. Aa unutuyordum. Yeni yılınız kutlu olsun. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Güle güle kızım. Nermen. Nermen bu farkında mısın Biz gerçekten gidiyoruz heyecanlı mısın Ne minerminner mi ha uyuuyormuş uyumuş bile <gülüyor> yaşlılık işte <gülüyor> uyumuş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 Ekrem Nuri Karadeniz Necati Bilgezoğlu Menekşe Ayten Uncuoğlu Mehmet Tarık Şerbetçioğlu Sinan Devrim Pascan Semra Semah Tusel Refik Aziz Sarvan Faruk Eraslan Sağlam Çocuklar Yaşar Özdemir Canan Sanan Özge Çatıkkaş Ormancılar İbrahim Şirin İbrahim Can radyo tiyatrosu sona erdi Hoça kalın Sayın dinleyiciler.